Ve Murat Can Tombil. Evet herkese merhabalar. 94.9 açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Bugün Yücel, Yücel Sönmez yok yanımızda ama biz de dinleyicimize desteği için teşekkür ederim. Hande Akbaş Güleş'e. Evet ve bir yeni, haber tazeleme ile başlayalım. Ee, Güney Asya hakikaten e, Nuh tufanı gibi bir büyük sarsıntıyla e, girdişe, Milyonlarca insanın yerinden yurdundan olduğu... bir şey var. Seller sular götürüyor. Bu son mevsimi gecikerek başladı ama şimdi bundan sonrası daha da felaket olacak diyorlar. Sabahleyin Açık Gazete'de biraz verme fırsatımız oldu ama devamını da getirelim. Guardian'dan, Reuters'dan daha doğrusu evet. e, verilen son dakika haberine baktık arada. Yani milyonlarca insanın evlerinden Hindistan'da bir, Nepal'de iki, Bangladeş'te üç ve Pakistan'da Dört Güney Asya Kıvranıp duruyor ve Özellikle de Hindistan'da Assam ve Bihar Eyaletleri Gerçekten milyonlarca insanın perişan olmasına yol açan Bir durumda ve bu, bu Üstelik de devam edecek deniyor Assam ve Bihar'da şimdi Assam'da Son on gün içinde Dört Milyon üç yüz bin kişi yerinden olmak zorunda kalmış yani çocuk çocuk her şeyi bırakıp yani çocuklarını sırtlarına alarak böyle bellerine kadar tren bekleyen ya da e, su yürüyerek gitmeye çalışan insan manzaraları var yoksunluğun biraz da böyle bir şey olduğunu düşünüyoruz yani son 10 günde sular özellikle de bu kırsal kuzeydoğu bölgesinde dün yapılan bir hükümet açıklamasına göre 4,5 milyonla yakın insan belirsiz bir akıbete gidiyor. Televizyon kanalları şunu gösteriyormuş yani Bihar'ın, Bihar, Bihar eyaletinin böyle ...tamamen sulara batmış sokaklarında... ...deniz botları filan... ...şişme botlar gezdiriliyor... ...ve insanlar göğüslerine kadar... ...o kahverengi böyle... ...bulanık suların içinde... ...ve bütün eşyalarını da... ...başlarının üzerinde taşıyorlar filan... ...ve bunun artacağından korkuyorlar... ...ve bu da bir... ...rekora da yol açabilir... E, ...2017 Musul'un En az 800 kişinin Nepal'de, Hindistan'da ve Bangladeş'te öldüğü de hatırlanıyor. Yalnız e, yerinden, yurdundan kalmakla e, onunla kalmıyor. Aynı zamanda yiyeceklerini ve evleri de basıyorlar. Evet. Böyle bir e, durum var. Yani yiyecek e, şey de alınamıyor ve hatta şey demiş mesela Assam'da böyle eyalet başbakanı bir savaş halindeyiz demiş sel e, sularıyla iklim krizi içerisinde bir savaş hali evet bir savaş hali Assam'da da çay endüstrisiyle e, bilinen bir yer e, bu çay endüstrisi bayağı mevsimsel e, sellere yol açıyor ve bütün milyonlarca rupi iklim kontrol etmek için harcamasına rağmen hükümet tarafından işe yaramıyor. Nepal'de en az 64 kişinin öldüğü haberi verdi. Ben 67 de gördüm bir yerde. Guardian'da 64 diyor ve 31 kişi de kayıp. Yani sadece 100 kişinin neredeyse 95 98 kişinin kayıp olduğu, yani şey, gittiğini söyleyebiliriz. Ve bölgenin Nepal'in Üçte biri ağır yağmurlarla doluymuş, batmış durumdalar. Bu evet. ülkede yani karbon emisyonuna en az e, katkıda, katkıda, bulunan. katkıda bulunan ülkeler arasında. Hepsi öyle. Evet. evet. Maalesef. Yani İklima dairesizliği bunu deniyor. En ama. fazla etkilenenler ama en az katkıda bulunanlar. Yani Hindistan'ın da, Hindistan'ın yüksek tabii. Evet. Ama en yoksul eyaletlerinde tabii görülüyor. Zenginlerin işi iş. Evet. ...ve yani Haziran... Başı, e, ...bir de en korkuncu... ...üzerinde uzun boylu durduğumuz... ...Rohingya ya, Müslümanları... Işte, Arakanlılar. Arakanlılar... ...700 bini... ...kaçmıştı şiddetten... ...göçmen oldu Myanmar'a... ...ve... Ey, ...100 binden fazla... ...700 binden 100 bini... ...yer değiştirmek zorunda kalmışlar ...ahsellerden dolayı... ...7'de biri yani... ...her 7 kişiden biri orada bulunanlardan... Zaten evlerinden olmuşlardı çoktan. Bir kere daha geçici kaldıkları yerden de gitmek zorunda kalmışlar. Ve Temmuz başından beri seller ve heyelanlar çamur deryaları mülteci kamplarında orada sadece orada iki kişinin ölümüne birisi de çocuk. Geçen hafta Human Rights Watch'un evet. insan Hakları izleme Örgütü'nün belirttiği şey. Evet. Bu böyle. Şimdi bir de Türkiye'deki duruma bakalım. Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2019 İklim Haberle kondan hazırladığı şey vardı. Son zamanların en detaylı araştırmalarından bir tanesi bu. Türkiye'ye evet, dair. Bu ikincisi oluyor. Gayet iyi bir durum bu. Ve Türkiye'de halkın %60'ının iklim değişikliğinden endişeli olduğunu %55'inin de Iklim krizinde hükümetin çaba göstermediğini söylüyor ki çok yüksek oranlar bunlar. Ve tespit ve endişelerin neredeyse kutuplara göre hiç değişmediğini de hı hı. gösteriyor. Nasıl? Yani, yani oldukça kutuplaşmış bir e, ülkede böyle hı. ortaklaşa kaygının bulunması bence ilginç. Anlamlı, anlamlı ve An ilginç. Anlam Yani daha biraz önce mesela 15 Temmuz anmalarından ne kadar böyle karşılıklı yuhlamalar, yuhlamalar Hı -hı. şey tören terk etmelere falan yol açan şeyler varken bu konuda e, iklim haber bekonda'nın Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2019 araştırması e, 12 Temmuz'da yayınlanmıştı. E, ve e, Türkiye'de her, her 10 kişiden en az altısı iklim değişikliğinden kaygı duyuyor. 2745 kişiyle yüz yüze yapılan ankette hükümet ve belediyelerin çalışmaları hakkındaki görüşlerini de gözler önüne sürüyor ve tespit ve endişelerin neredeyse kutuplara göre hiç değişmediği çok ilginç yani. Evet. E, Konda'nın başındaki isimlerden Bekir Ardır'ın da Bizim de araştırma, genel, araştırma müdürü. genel müdürü bizim de oldukça fazla daha doğrusu bizim de sıkça konuk aldığımız isimlerden bir tanesi programımız içerisinde Bekir Ardın'ın da attığı tweette şunları söylediğine dikkat çekebiliriz. Yaşanılan derin değişim sarsıntısının içinden dağılmadan geçiş, siyasi kutuplaşmanın ürettiği tıkanıklıktan kurtuluş... İnsan haklarından ya da daha kapsamlı bir biçimde söylersek onurlu yaşam hakkından beslenen yeni bir siyaset siyasi hareketle olacak diyor ve iklim haberdeki bu araştırmaya referans veriyor. Yani yeni bir siyaset ortaya çıkıyor hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yeni bir siyaset ortaya çıkıyor çünkü acil bir durum var çünkü zaruri bir durum var. siyasi düşüncelerin kutuplaşmış olan düşüncelerin çok daha üstünde olduğunda bu gibi araştırmalar sayesinde görüyoruz Evet bütün dünya çocukları ve Türkiye'de de pek çok çocuk ayakta bu bunun içinde yani evet. iklim acil durumu ilanlı içinde uğraşıyorlar artık bu işi profesyonel olarak yapan insanların da oldukça fazla sayıda olan insanların da konuya eğilmelerinin zamanı geliyor profesyonel olarak dünyayı kurtarmaya çalışan siyasetçiler sivil toplumcuların da bu konuyu artık Odaklanmaları ve çaba sarf etmeleri gerekiyor. Evet yani bu konuda... Gemileri karaya çıkarmak gerekiyor yani. Yani toplumun sadece yüzde on altısı merkezi hükümetin sadece yüzde on beşi de belediyelerin yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyormuş. düşünebiliyor musun? Yani yüzde on beşi biraz geçiyor hükümet çaba gösteriyor diye... Hı hı. Belediyeler yapıyor diyen de tam yüzde on beş toplumun yüzde 55'ine göre de sınıfta kalmış durumdalar. Hem hükümet, hem merkezi hükümet, hem de yerel yönetimler, belediyeler iklim eyleminde sınıfta kalmış durumda. Harekete geçmiyorlar yani. Ee, bu şey çok ilginç. İklim değişikliği konusunda Türkiye'deki endişeyi ve toplumun siyasilerin çabalarını yetersiz bulmasını değerlendiren araştırmacı yazar var. Leo Barazi. ...onun bir yazısı yayınlandı... ...Leo Berazi bu... ...neden bu mesele... ...bir türlü kavranamıyor, ön plana geçmiyor... ...yani Greta Thunberg'in... ...iklim aktivisti... İsveçli genç aktivistin... ...hep sorduğu soru... ...neden yalnız bundan bahsedilmesi... ...gerekirken hiç bundan bahsedilmiyor... Evet. E, ...vur patlasın... ...çal oynasın eğleniyor insanlar derken... Leo Barrazi'de The Climate Majority Apathy and Action in an Age of Nationalism diye bir kitabı var. Milliyetçilik çağında iklim çoğunluğu yani apati, empati dışı kalmak ve eylem durumlarını anlatan kitabın yazarı. ilginç bir bu Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2019'da bir yazı kaleme almış. Ve şöyle diyor, iklim krizi Türkiye'de de siyasetin gündemi olabilir diyor. Önemli aslında. Avrupa'nın dört bir yanında yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık, Kaliforniya'da kasabaların yok olmasına yol açan orman ve çalılık yangınları, wildfire deniyor. Hindistan'da 50 dereceyi aşan sıcaklar, ki bunu sık sık konu ettik, Avustralya'da sıcaklık rekorlarının kırılması ve Hindistan ve Mozambik'te meydana gelen şiddetli kasırgalar. Tüm dünyada aşırı hava olayları ve bunların iklim değişikliğiyle bağlantısına dair <gülüyor> endişelerin artması hiç de şaşırtıcı değil diyor yazıda. Ve aynı endişe Türkiye'de de yaşanıyor diye tespit etmiş Leo Berasi. Türkiye'de son yıllarda iklim afetlerinde ve bunlara bağlı hasarlarda görülen artış iklim değişikliğini yıkıcı etkilerinin habercisi. Yani klimafetlerinde ve Bunlara bağlı hasarlarda görülen Artıştan bahsediyor ki Katiyen bundan bahsetmiyor En çevreci biziz diyor mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. yani Bütün yaptığı konuşmalarda Aynı e, klişeyi kullanıyorlar Yetkililer Bizden çevrecisi yok e, biz, En iyisi biziz diyorlar Ama işte mesela Barazi gibi önde gelen düşünürler ve bu konu üzerinde çalışan araştırmacılar e, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin habercisi olduğunu Türkiye'de söylüyor ve bu yeni anketin sonuçlarına göre ülkenin diyor bu tür olaylar ve iklim değişikliği arasında bağlantı kurması ve halkın önemli bir kısmının %71'inin Türkiye'de aşırı hava olaylarının son yıllarda arttığına inanırken iklim değişikliğinin bu aşırılıklara kısmen de olsa yol açtığını söyleyenlerin oranı da Aynı derecede yüksek diye çok önemli bir tespiti. O da vurgulamış. Evet diyor net net, net, net, tespit. Gayet hiç tartışılacak bir şey evet. yok. Aynı konuyu farklı ifadelerle test eden bir diğer soruda, ankete katılanların yüzde 64'ü. Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissettiği veya önümüzdeki 10 yıl içinde hissedeceğine inandıkları ortaya çıkıyor bu soruda. Evet. yani 25 yıl sonra bu etkiyi hissetmeye başlayacağı ya da Türkiye'nin bu etkileri asla hissetmeyeceğine inananların oranları, oranıysa sadece %7 yani Türkiye hiç de böyle bir yanılgıya sanrıya kapılmış bir kitlede görülmüyor araştırma sonucu net %7'si yoktur iklim krizi önümüzde de etkilemeyecektir önümüzdeki çeyrek yüzyılda ya çeyrek yüzyıl sonra hissedeceğiz ya da hiç hissetmeyeceğiz diyenler öyle. Yüzde yedi. Ve diyor ki barazide bu sonuçlardan anlaşılan Türkiye'de kamuoyunun büyük kısmı artık iklim değişikliğini sadece geleceği başkalarını ve başka yerleri tehdit eden bir unsur olarak değil işte Hindistan, Nepal'de Kaliforniya'da Midwest Midwest'te Amerika Birleşikleri'yi Brezilya değil. Kendi hayatlarını hali hazırda etkileyen bir sorun olarak görüyor. Çok önemli bu. Dolayısıyla Türkiye'de çoğunluğun bu değişikliklerden endişe duyduğunu söylemesi de şaşırtıcı değil. İklim değişikliğinden yüksek endişe veya endişe duyduğunu ifade edenlerin sayısı endişe duymayanların 3 katı demiş. Buna rağmen Türkiye'de hükümet veya yerel yönetimlerin iklim değişikliği konusunda yeteri çaba gösterdiğine inanan kişi sayısı çok az. Yani yani Yeterince çaba göstermediğini söylenenler %55. Halkın sadece %15-16'sı yetkililerin çabalarının yeterli olduğunu ifade ediyor. Verilen yanıtlar kısmen ankete katılanların siyasi parti tercihini yansıtsa da hiçbir grupta çoğunluk hükümetin yeteri kadar çaba gösterdiğine inanmıyor. Bu son derece önemli bir tespit. AK Parti seçmenlerinde bile hükümetin çabalarının yeterli olduğuna inananların oranı ...yüzde otuz dörtte kalıyor... ...yani AK Parti seçmenleri... ...hükümetin çabaları yeterlidir... ...diyen yüzde otuz dört... ...olacak iş değil evet. yani... ...tüm bu sonuçlar birlikte ele alındığında... diyor Leo Barazi... ...iklim değişikliğinin Türkiye'de ne kadar... ...çabuk bir şekilde hayati önem taşıyan... ...bir siyasi konuya dönüşebileceği... ...görülüyor... ...halkın büyük kısmı bu konuda endişe duyuyor... Ve bunun ülkelerini şu anda etkilediğini ve hükümetin yeteri kadar çaba göstermediğini düşünüyor. Ve son iki paragrafı da şöyle okuyup bitirelim. Tüm dünyada yaşanan da tam bu diyor. Kısa süre önce yapılan Avrupa Parlamento seçimlerinde yeşillerin yükselişine tanık olduk. Almanya'da ilk defa yeşiller birinci parti çıktı kamuoyu yoklamalarında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın karşısına çıkacak... Demokrat Partili adayı belirleyecek olan seçmenler iklim değişikliğinin kendileri için en önemli sorun olduğunu belirtiyor. Birleşik Krallık'ta çevre konusu artık seçmenlerin öncelik verdikleri ilk üç konudan biri olarak geçiyor. Nitekim Extinction Rebellion'da beş şehri Britanya'da ama ufak bir işaret. parantez koymak istiyorum buraya müsaade ederseniz Ne bundan önceki İstanbul yerel seçimlerinde tekrar tekrarlanan yerel seçimlerinde ne ondan önceki yerel seçimlerde genel olarak Türkiye'yi kapsayan genel yerel seçimlerde ve genel seçimlerde de ne iklim değişikliğine ait bir vurgu ne de gerçekten ekolojik yıkıma dair çözümle öneren herhangi bir e, vaat verilmedi. siyasi partiler inatla bunu görmezden gelmeye devam ediyor. Yani iktidar da muhalefet de. Evet. Bütün partiler yani. Ve şöyle bitiyor. Türkiye'den bahsediyoruz. Garazi. iklim değişikliği etkilerinin yaşanmasıyla birlikte iklim değişikliği konusu birçok ülkenin siyasi ana akımına girmeye başladı. Ve bu anket sonuçları da aynı durumun Türkiye'de de yaşanabileceğini öne sürüyor. Yani yeşiller yükselebilir siyasi olarak. Türkiye'deki siyasetçilerin karar vermesi gereken nokta şu. Bu dipten gelen talebi görüp dikkate alacaklar mı? Yoksa kulaklarını tıkayıp buradaki oy potansiyelini görmeyecekler mi? Evet, Leo Berasi böyle yazmış. İklim krizi Türkiye'de de siyasetin gündemi olabilir başlıklı. yazısında böyle yapıyor. ...bunu da Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı 2019 araştırmasında İklim Haberle ...Konda'nın birlikte yaptı. Çok iyi bir broşürde okuduğumuz yazılardan bir tanesiydi. Evet. Bekir Ardır'ın söylediklerine de değindik. Daha da devam ederiz değinmeye başka bir program ya da programlar içinde. Evet. İklim iklim için programında bu haftalık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta iklim krizi ve ekolojik yıkımla alakalı iyi ve kötü gelişmelerle beraber karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi.